Şubat ayı toplumumuzda şehitler ayı olarak bilinir. Onun için bugün şehitlik üzerine özellikle sahabelerin şehitlik arzusu üzerine konuşacağız. Estağfirullah ve la qutilu fi Şehitlik değerli kardeşlerim, insanın bir olaya şahit olması anlamına geliyor. İstilahi anlamda ise Allah yolunda öldürülen her Müslüman Bu kastediliyor Şehit dediğimiz Allah için canını feda eden ve Müslüman olan kimselere şehit diyoruz Dinimizdeki en yüce mertebelerden birisi şehitlik mertebesidir Çünkü bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu imtihanların sınavların sonucudur, finalidir finalin neyle bitmesi önemlidir? İşte finali şehitlik mertebesiyle bitiren bir insan en yüksek mertebelerden birisine ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüler sanmayınız. Bilakis onlar diridir. Rableri katında yer içerler. Rızıklandırılırlar. Ve onlar Rablerinin kendilerine Verdiği nimetlerden Büyük mutluluk içerisindedirler Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bize bizzat Hiçbir tevile muhtaç olmadan Şehitlerin Diri olduklarını, ölmediklerini ifade buyuruyor Tabii ki bunların yaşamları Bizim yaşamımız gibi bir yaşam değil Onun için de içeriği içeriğiyle ilgili husus Bizim bilgimizin dışında olan bir hadisedir Ama biliyoruz ki Allah yolunda ölen bir insan en yüce mertebeye ulaşmış bir insandır ve Allah katında diridir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ebu Zer, peygamberimize bir gün soruyor. Ya Resulallah, Allah'ın en fazla sevdiği amel hangisidir? Allah en fazla neden hoşlanır dediğinde buyuruyor ki peygamberimiz iman etmek ve Allah yolunda cihad etmek. Allah'ın en fazla sevdiği hoşlandığı iki amel. Tabii ki her şeyin başı iman. İman olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Onun için önce iman sonra da cihad diye peygamberimiz buyuruyor. Yine peygamberimiz hadis-i şerifinde Müslümanları cihad etmeye teşvik etmek üzere buyuruyor ki cennette yüz derece vardır ki Allah bunları kendi yolunda cihad eden kimselere hazırlamıştır. Ve bunların her birinin arasındaki fark da yerle gök arası kadardır. Allah cennette şehitlere böyle mükafatlar vermiştir. Peki şehitlikte bir insan Allah yolunda kanını feda ediyor. Allah yolunda en yüksek mertebeye ulaşıyor da bundan önce dünyadaki hayatı nasıl olması gerekiyor Elbette ki, Dünyadaki yaşantısını da rıza-i ilahiye uygun şekilde yaşaması gerekiyor. Ama biliyoruz ki insanın hayatındaki en büyük imtihanı finalidir, son anıdır, ölüm anıdır. Eğer ölümünü başarıyla sonuçlandırmışsa zaten öncesi hayatını da silmiş oluyor. İşte bu konuda Hazreti Ebu Hureyre'nin bir tane bilmecesi var. Hazreti Ebu Hureyre bilmece olarak... Bir soru sorarmış insanlara dermiş ki hiç ibadet etmeden cennete nasıl gidilir? Veya hiç ibadet etmeden cennete giren kimdir? Tabi insanlar normal akli selim içerisinde mantık çerçevesinde düşündüğümüzde bulamıyoruz. Neden? Çünkü insanın cennete ulaşabilmesi için dünyada bazı ameller işlemiş olması lazım. Bir şeyler yapacak ki yaptığı amellerin karşılığında cennete gidecek. Ama öyle bir insan var ki hiçbir amel işlemediği halde tek bir secde yapmadığı halde, tek bir vakit namaz kılmadığı halde cennete gidiyor. Nasıl gidiyor? İşte değerli kardeşlerim Uhud savaşında Amr bin Sabit radıyallahu anh kendisi peygamberimizin Uhud seferine hazırlandığı sırada peygamberimizin yanına geliyor. Ya Resulallah diyor Ben de aranıza katılmak istiyorum Müslüman olmak istiyorum Ve sizinle savaşmak istiyorum Ancak ben şu anda Önce iman mı edeyim Önce iman edip Sonra mı savaşayım Yoksa önce savaşayım Sonra dönüp geldim de mi iman edeyim Sorduğunda peygamberimiz buyuruyor ki Önce iman et Sonra savaş Ve gerçekten o heyecan içerisinde Hazreti Amr İman ediyor, kelime-i şahadet getiriyor, Uhud Savaşı'nda gazveye çıkıyor ve biraz sonra da Hazreti Amr'ın şehadet haberi ulaşıyor. Ve gerçekten hiçbir vakit namaz kılmadan, hiçbir amel işlemeden sadece iman edip savaşarak cennete ulaşıyor ki peygamberimiz de onun şehadetinden sonra az çalıştı, çok kazandı buyuruyor az çalıştı. Çünkü çok kısa bir süre dünyada büyük mücadeleler vermeden kısa süre içerisinde cennete girdi. Değerli kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Şehitlikten. Neden bahsediyoruz? Sahabenin şehitliğe verdiği önemden, şehitlik özleminden. Yine Bedir Savaşı'nda, Umeyr bin Humam radıyallahu anh birisiniz Peygamberimizin, İslam'ın Hayatı içerisinde en önemli ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Bedir en önemli Müslümanların da meşruiyetlerini siyasi anlamda sağladıkları, artık resmen tanındıkları bir savaş olmuştur Bedir Savaşı. İşte Bedir Savaşı'nda o zaman Peygamberimiz kim cennete gitmek ister? Kumu ile cennetin ardı, gökler Ey insanlar haydi Genişliği yerlerle gök Kadar olan cennete gidiniz Haydi diye teşvik Ettiği zaman bu sahabe Ümeyr bin Humam Peygamberimizin sözleri üzerine Gülümsüyor şöyle etrafa Bakıp gülümsüyor Peygamberimiz de hayrola ya Humam Niye güldün şeye mi şaşırdın Dediğinde diyor ki Hazreti Humam Ya Allah. ne ala Gerçekten o cennet Yerler ve gökler kadar mı ...cennete girdiğimizde bize... ...yerler ve gökler kadar genişlikte... ...köşkler mi verilecek dediğinde... ...evet diyor Peygamberimiz... ...bunun üzerine diyor ki... ...Ya Resulallah ben... ...cennete girmeyi arzuladığım için... ...çok arzuladığım için... ...sevincinden güldüm... ...ve bunun üzerine... ...o esnada elinde yedi... ...yanındaki çantasında bulunan... ...bir avuç hurması var... ...onu yiyor... ...ama Peygamberimiz... Cenneti öyle anlatınca o kadar çok şehadet arzusuyla canlanıyor ki Elindeki bir avuç hurmayı bile bitirmeyip birkaç tanesini yediği esnada bu diyor çok uzun bir zaman Bir avuç hurmayı bitirmeyi beklemek uzun bir zaman Onun için hurmasını yarım bırakıyor ve derhal savaşa gidiyor Ve o esnada yine şehadet mertebesine ulaşmış oluyor değerli kardeşlerim İmam Evzai Hazretleri ki kendisi tebeii tabiinin büyüklerindendir. Şam diyarının ulemasındandır. Pek çok sahada ihtisası vardır. İmam-ı Hazretleri buyuruyor ki sahabelerin beş tane özellikleri var. Sahabeler 5 özelliğiyle normal insanlardan ayrılırlar. Nedir bunlar? Birincisi vahyi aklın üstünde tutmaları. Bir vahiy gelmişse ilahi bir emir tebliğ edilmiş ise emir demiri keser hiç tereddüt etmeden kayıtsız şartsız itaat ederlerdi. Vahiy mi? Peygamberimiz mi söylemiş? Allah Teala mı emir buyurmuş? Derhal derler hiçbir şekilde tartışmaz. Vahiy aklın üstünde tutarlardı. İkinci özellikleri Kur'an-ı Kerim okurlardı. Kur'an-ı Kerim'i bizim gibi sadece Ölülere üfledikleri bir kitap değil Hayatlarının bir parçasıydı Her gün Kur'an-ı Kerim okurdu sahabeler diyor Üçüncü olarak Üçüncü olarak cihat arzusundaydılar Hayatlarının her anı Allah yolunda mücadele etsek Allah yolunda cihat etsek Ve bu uğurda da canımızı feda etsek Arzusu içinde olurlardı Hayatları cihat arzusu içindeydi Dördüncüsü sünnete uyuma hevesindeydiler. Peygamberimizin hiçbir sünnetini küçümsemeden tüm sünnetlerini en derin şekliyle uygulamaya gayret gösterirlerdi. Tüm sünnetleri hayatlarında tatbik ederlerdi. Beşincisi de bir yerde mescid imar etmeye çok önem verirlerdi. Hangi yere gelmişlerse hemen burada nasıl insanların ibadet edeceği toplanacağı, birlikte olacağı bir yer haline getiririz hep bu arzu içinde olurlardı sahabelerin diyor böyle beş tane özellikleri vardı ve tabii ki özellikleri içerisinde ifade etmeye çalıştığımız gibi cihat etme aşkı vardı değerli kardeşlerim yine bu aşktan bir başka örnek Uhud gazvesinden verelim hani Bedir savaşı ile Uhud savaşı Mekke ile Medine gibi birbirinden hiç ayrılmaz ikilidir. Bedir Savaşı az sayıda insanın büyük orduya galibiyetidir. Uhud Savaşı da düzenli ordunun itaatsizlik sonucunda, dünyevi beklentiler sonucunda hezimete uğramasıdır. Uhud Savaşı'nın başında Peygamberimiz komutan olmasına rağmen Ordu içerisindeki yapılan bazı hatalardan dolayı hezimete uğrandı ilk başlarda. Daha sonra yanlışlar düzeltilince bu zarar telafi edildi kardeşlerim. İşte Uhud savaşında Enes bin Nadir anlatıyor ki kendisi amcasından Enes bin Malik'in amcası olur. O savaş içerisine Bedir'e katılamamının büyük üzüntüsünü yaşıyordu. Hazreti Enes'in amcası, o da Enes. Bedir Savaşı'na katılamadığı için, hani Bedir ehlinin büyük önceliği vardır. Hiç kimse Bedir ehline ulaşamaz. Bedir ilklerin muharebesidir. O zaman kendisi Bedir Savaşı'na katılamadığı için, Uhud Savaşı'nda öyle bir arzu içerisindeydi. Diyordu ki, ya Resulallah, ben buna katılamadım ama, hiç olmazsa bu eksikliğimi Uhud Savaşı ile telafi edeyim. Büyük bir heyecan içerisinde Uhud Savaşı'na katılmayı bekliyordu. Nitekim katıldı. Savaşa giderken hep Allah'a şöyle dua etti. Ya Rabbi savaş esnasında Müslümanların yaptıklarından özür diliyorum. Müşriklerin yaptığından da uzak. Neydi Müslümanların yaptığı neden özür diliyordu? O gün Müslümanlar emre itaatsizlik etmişlerdi. Peygamberimiz başkomutan olarak bir takım sahabeye demişti ki siz burada okçular tepesinde kalacaksınız. Savaş bitmiş de olsa tamamen ben size gelip burayı terk edin demedikçe hiçbir şekilde burayı terk etmeyeceksiniz demişti. Ama onlar görüntüde savaşın bittiğini anladılar birinci bölümünde insanlar ganimet paylaşımına gidince biz de pastadan pay alalım dediler, itaatsizlik ettiler, görev yerlerini terk ettiler. Bunun ardından da savaş galibiyet halindeyken yenilgiye doğru çevrilmişti. Onun için Müslümanların bu yaptığı hatadan dolayı, Ya Rabbi ben bunlar özür diliyorum diyor. Ve aynı zamanda ben müşriklerin yaptığından da uzağım. Ya Rabbi ben asi değilim. Peygamberimize savaş açan, seni inkar eden, senin değerlerine karşı çıkan insanlardan değilim diye de kendi kendine dua ederek savaşa girmişti. Bu savaş esnasında öyle çetin mücadele içerisinde oldu, öyle büyük savaş içerisinde oldu ki herkes kendisini savaşın önemli aktörlerinden, ...önemli kahramanlarından... ...birisi olarak gördü. Olayı anlatan Saad bin Muaz diyor ki... ...kendisi öylesine... ...can siparenle savaşıyordu ki biz... ...hepimiz savaşın sonunda... ...onu aradık. Acaba nerede diye aradık. Sağ kalanların içerisinde yok. Sonra... ...yararların içerisinde yok. Sonra şehitlerin içerisinde yok. Kendisini hiçbir yerde bulamadık. En sonunda gördük ki paramparça delik deşik olmuş bir ceset var öyle bir işkence uygulanmış ki gözleri çıkarılmış kulakları kesilmiş tüm azaları paramparça edilmiş çünkü çok çetin bir savaş içerisindeydi bundan feci şekilde intikam aldılar vücudu öyle tanınmaz hale gelmişti ki vücudunda tam 80 tane mızrak ve kılıç yarası vardı ok izi vardı vücudunun her bir parçasında artık biz hiçbir şekilde kendisini tanıyamadık en sonunda diyor kız kardeşi geldi parmaklarındaki izden parmak ucundan tanıdı parmak ucundan Hah, bu benim ağabeyimdir diyerek tanıdı ve kim olduğunu anladık diyor ve e, değerli kardeşlerim Hazreti Enes Estagiz billahi minel mukminina rijal sadqu ma ahzab suresinde geçen müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalmışlardır. Verdikleri söze yerine sözü yerine getirmişlerdir. Maalindeki ayetin işte amcam Enes hakkında indirildiğini düşünürdük diyor. Çünkü sözünde o kadar sabit olmuştu ki Söz verdiği gibi de tırnak ucuyla iş yaparak, elin ucuyla iş yaparak değil, tam bir teslimiyet içerisinde o savaşta görevini yerine getirmişti ve şehadet şerbetini içmişti. Başka, sadece sadece Hz. Enes değil, başkaları da vardı. Mesela Hazreti Hanzala, Hz. Hanzala da Uhud Savaşı'ndaki en önemli şehitler içerisindedir. Hazreti Hanzala tam evlenmişti. Evlendiği geceydi ki damat olduğu gece birden peygamberimizin savaş hazırlığı içerisinde olduğunu orduyu topladığını duydu. Bu orduyu çağırılan sözcüğü duyunca ordu nidasını duyunca derhal evini terk etti, savaş meydanına gitti. Öyle ki daha gusül abdesti alma fırsatı bile bulamamıştı. O haldeyken savaşa gitti ve şehit oldu. Evlendikten birkaç saat sonra anlayacağınız şehit oldu. Ve Peygamberimiz onu anlatırken diyor ki Hanzala gasilül meleikeh Ünvanıdır. Meleklerin yıkadığı Hanzala. Normal şartlarda şehitler yıkanmaz. Allah yolunda şehit olan insanlar kanlarıyla elbiseleriyle, vücutlarındaki izleriyle desin edilirler. Ancak Hazreti Hanzala'nın dünyevi olarak gusül zorunluluğu olduğu için onu diyor, melekler aldı yıkadılar ve peygamberimiz de onu böylece ashabına anlatıyor değerli kardeşlerim. Sadece Hanzala mı? Başka sahabiler de Hazreti Cabir bin Abdullah meşhur sahabe babası Abdullah 90 yaşında Kendisi 13 yaşında, baba 90, çocuk 13 yaşında, Uhud Savaşı'nda biz de savaşacağız diye ordu nidasını duyunca koşarak ordu birliğine teslim oluyorlar, birlikte savaş içerisindeler. Bunların her ikisi de aslında savaşla yükümlü olan insanlar da değil. Çünkü birisi 90 yaşında artık kifayetini, ehliyetini kaybetmiş, yaş ilerlemiş bir diğeri de daha henüz bülug çağına ulaşmamış çocuk yaşında. Peygamberimiz o savaşa giderken, Uhud savaşlarına değerli kardeşlerim, şeyhan denen mevkide duruyor. Ordu komutanı olarak ordunun tamamını gözden geçiriyor. Kim var kim yok, ağır aksaklar neler diye ve bu esnada ...orduda yaşı savaşmaya müsait olmayanları ordudan ayırıyor. Siz onla yükümlü <gülüyor> değilsiniz, çekilin diyerek. O zaman her iki sahabede oğul 13 yaşında... ...ya Resulallah ben savaşacağım diye kılıktan kılığa giriyor... ...kendini olduğu halden daha büyük göstermeye çalışıyor. Benim çocuk olduğum anlaşılmasın da... ...beni savaşa gitmekten engellemesinler diye şehadet arzusu... ...babada 90 yaşında, peygamberimiz de bu baba oğul ikisini birlikte görünce diyor ki... ...biriniz, ikiniz olmaz, neden böyle söylüyor? Öyle bir aile bırakmışlar ki evde 9 kız var... ...Hazreti Cabir'in Hazreti Cabir 9 tane kız kardeşi var... Yani babasının da dokuz kızı olmuş oluyor. Dokuz kız kardeşi evde bırakmışlar. Baba oğul savaşa gelmişler. Peygamberimiz de bu esnada ikinizden biri diye söyleyince baba yalvarıyor. Ya Resulallah diyor. Yaşlıyım doğru ama ben hayatım boyunca bugünün arzusu içerisinde oldum. Her namazımda Allah'a dua ettim. Yalvardım Ya Rabbi bana şehadet nasip et diye... Elime bugün fırsat geçmiş. Ne olur ya Resulallah müsaade edin ben de savaşayım. Yalvararak izin istiyor. Ve peygamberimiz de baba oğul arasında baba böyle isteyince oğlu eve gönderiyorlar. 90 yaşındaki sahabe Uhud savaşına katılıyor. Öyle savaşıyor ki savaş sonunda savaş sonunda öyle bir yine bunun da büyük mücadelelerinden dolayı müşrikler buna da ...işkenceler yapmışlar... ...vücudunun her tarafı... mızrak ve kılıç darbeleriyle dolu... ...vücudu tanınmayacak halde... ...birazdan... ...savaş bitiminde... ...savaştan alıkonan... ...Hazreti Cabir geliyor... ...küçük çocuk babasının yanına... ...peygamberimiz de... ...oğlu babasını bu halde görmesin... ...üzülür diye... ...üzerini örtün diyor... ...üzerini örttürmeye çalışıyor ve kendisi de hiç büyük bir metanet içerisinde babasının o halini gelip görüyor ve peygamberimiz Hz. Abdullah'ın bu halini anlatırken diyor ki melekler ara vermek sizin kanatlarıyla onu gölgelendiriyordu o sahabenin hani e, bugün de şehitler bir özellikle önemli cenazelerde <gülüyor> kören mangası vardır cenazenin başında hazır ol vaziyette bekler ...cenaze defnedilinceye kadar... ...manga bekler, işte melekler... ...tören mangası gibi... ...Hazreti Abdullah'ın... ...yanında bekliyordu değerli kardeşlerim... ...ne zaman? 90 yaşında... ...büyük mücadele içerisinde... ...şehit olduğu zaman... ...değerli kardeşlerim... ...neden bahsediyoruz şehitlikten... ...şehitlik... ...üç kısım... ...şeran üç kısım şehitlik vardır ki... ...bunlardan birincisi... ...dünya ve ahiret şehidi diye isimlendirilir. Hem dünyada şehit muamelesi görür... ...hem de ahirette şehit. İkinci kısım şehitler vardır ki... ...onlar sadece dünyada şehittir. Üçüncü kısım şehit de... ...sadece ahiret şehididir. Kim bunlar? Birincisi... ...dünya ve ahiret şehidi olanlar... ...Allah yolunda... ...savaş esnasında şehit olan... ...kanlarını döken insanlar... ...ve bunlar... ...bir imtiyaz olsun diye... ...ayrıcalık olarak... ...elbiseleriyle, kanlarıyla... ...defnedilirler ki... ...kıyamet gününe kadar... ...o halleri devam eder, Allah'ın huzurunda... ...mahşer günü toplandığında... ...kanları halen akmaya devam ediyor... ...olur ki öylelikle... ...Allah Teala katında... ...ya Rabbi böyle geldim demiş olur... ...şehitler... ...kimler? Allah yolunda... ...mücadele esnasında şehit olan kimseler yani dünyada da ahirette de şehit muamelesi görecek kimseler. Ancak ikinci bir şehit daha var ki onlar da dünya şehidi. Dünyevi olarak görünüşte aynı diğer şehitler gibi şehit muamelesi görür ama onlar kalbinde nifak bulunan insanlardır. Kalbi daha iman etmemiş münafık ...görünüşte mecburiyetten... ...istemeye istemeye... ...ordunun içerisinde olmuştur. O adam şehittir ama... ...nerede şehittir? Dünyevi olarak, görüntü olarak... ...protokol icabı şehittir. Gerçekte Allah'ın huzurunda... ...şehit sayılmaz. Hani son dönemde çok meşhur oldu ya... ...devrim şehidi diyorlar... ...hayatı boyunca <gülüyor> İslam'la... ...mücadele etmiş insan... ...hayatının sonucunda... ...bir, şehit, bir şekilde... Şehit rütbesi erdiriliyor ki bu kesinlikle şeran makbul olan bir şehadet değildir. Ki görev şehidi diye tanımladıkları şey de aslında budur. Görev şehidi diye bir şey olmaz. Bir insan imanlıysa evet görev başında ölmüşse bu şeran şehadet mertebesine ulaşabilir. Ama görev başında olmuş olması tek başına şehitlik mertebesi için yeterli bir şey değildir. Ona iman da, ihlas da ve niyet de birlikte gerekir değerli kardeşlerim. Ve üçüncü olarak da dedik ki ahiret bakımından şehit olanlar ki İbni Abid'in bunun tam 50 kısma kadar ayrıldığını, 50 kişinin bu sınıfa gireceğini söylüyor. Mesela bunlar içerisinde Allah yolunda ilim tahsilindeyken ölen kimseler Allah yolunda... İlim öğreniyordu, şer'i, dini ilimleri öğrenirken öldü. Bu adam şehittir ama nasıl şehittir? Uhravi şehittir. Ahirette şehit makamındadır. Aynı şekilde yangında ölen, denizde boğulan, salgınlarda ölen... ...doğum esnasında imanlı, ihlaslı bir nesil yetiştirmek üzere... ...çocuk sahibi olmak isteyen bir bayan doğum esnasında veya doğumdan hemen sonraki süreç içerisinde doğuma bağlı bir sebepten dolayı ölmüşse dine şehit hükmündedir. Ama dediğim gibi bu hükmen şehittir. Fiili, dünyevi ve uhravi şehitliktir. ikinci sınıf şehitliktir bu. Bir de değerli kardeşlerim, helal kazanç peşinde mücadele ederken ölen insan da şehittir. Rızk peşinde çalışırken bir kaza geçirdi, helal rızık için giderken, trafik kazasında öldüyse de, bu insanda yine hükmen şehit mertebesindedir, bu saydığımız kişilerle birlikte. Evet, ne dedik? Şehitlik dedik. Peygamberimiz, değerli kardeşlerim, bu saydıklarımızın dışında da şehitler olabileceğini buyuruyor. Sadece bahsettiğimiz türlerde değil, başka türlü de var, buyuruyor ki, Men salallahu'l şehadete bi kim canı gönülden arzu ederek şehitlik dilerse Şehitliği canı gönülden arzu ederse bellagallahu menazile şuhada ve o ta ala firashi yatağında ölse bile Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır. Yani bahsettiğimiz tarzlardan birinde ölmemiş, yatağında ölmüş bu insan bile şehittir ama eğer candan şehitliği arzu etmişler bunun da örneği kimdir Halid bin Velid hazretleridir Humus'ta metul olan ki bugün maalesef büyük e, savaşın yaşandığı pek çok Müslüman kardeşimizin zulüm altında inlediği bir yer haline gelen Humus'ta metul olan Halid bin Velid hazretleri İslam'ın en ünlü komutanlarından birisidir Tarih boyu zikredilen en önemli, en zeki komutanlardan birisidir. Ama pek çok savaşa, yüzlerce savaşa ve gazveye katılmış olduğu halde gün gelmiş yatağında şehit olmuştur. Ve kendisinin meşhur sözü de vardır ki ta, hatta Humus'taki kabri başında da oradaki panoda bu sözleri de yazar hayatı boyunca şu, şu savaşların hepsine katıldığı halde yatağı başında ölmeyi bir türlü içine sindirememiş. Ben yatağında ölecek adam mıydım? demiş. Hayatım boyunca bu kadar gazveye sefere katıldım. Vücudumda mızrak izi olmayan kılıç darbesi olmayan tek bir yer kalmadı. Ama Allah yatakta ölmeyi takdir buyurmuş. Böyle olduğu halde işte o da ...bu kadar kılıç darbesiyle ölmemiş yatağı başında... ...yatağı başında da değerli kardeşlerin ...niyeti şehitlik olduğu için Allah onu şehitler mertebesine ulaştırıyor. Başka bir misal daha Hazreti Ömer Efendimiz. Yine Hazreti Ömer de büyük halife, halife olduğu dönemde... ...Hazreti Ebu Bekir'den sonra İslam'ın üçüncü cumhurbaşkanı olarak görev esnasında hep dua edermiş... Ya Rabbi beni Resulünün beldesinde ve canımı şehit olarak al. Yani hem Peygamberimizin Medine-i Münevveresinden, Peygamberimizin dostluğundan, arkadaşlığından uzak kalmak istemiyor. Çünkü bir insan uzak bir memlekette şehit olmuş olsa, şerhan, eftal olan cenazenin bir yerden başka yere taşınmadan bulunduğu yere defnedilmesidir. Başka yerde ölürsem, şehit olursam Olur ya peygamberimizin yanına getirmezler Cenazem buraya gelmez Peygamberimizden uzak kalırım diye Arzusu Arzusu Medine'de ölmek Hem Medine'de ölmek istiyor Hem de şehit olmak istiyor İşte bu nasıl bir düşünce Peygamberimizin hanımı Hazreti Ömer'in de kızı olan Hazreti Hafsa validemiz Diyor ki baba bu nasıl iş Peygamberimizin memleketinde ölmek istiyorsun, hem de şehit olmak istiyorsun. Bu nasıl mümkün? Peygamberimizin memleketinde savaş mı çıkmasını istiyorsun? Burada savaş mı çıkacak ki sen burada şehit olacaksın diye Hazreti Hafsa babasını sorgulayarak böyle bir soru soruyor. Ve gerçekten Hazreti Ömer de arzu ettiği şehadet mertebesinde arzu ettiği Peygamberimizin komşuluğunda elde etmiştir. Biliyorsunuz, İranlı bir mecusi, öbürlü, suikast planı kurarak Medine'ye Hazreti Ömer'in yanına gelmiş, halife olduğu dönemde ve bir plan kurarak bunu ne zaman e, suikastle öldürürüm onu araştırıyor. Diyor ki kendisini hani Hazreti Ömer güçlü, kuvvetli bir insan kendisine Mekke'den Medine'ye hicret ederken herkes gizli gizli gittiği halde kendisi beline kılıcını kuşanmış Kabe'yi tavaf etmiş arasını üzmek isteyen, hanımını dul bırakmak isteyen çıksın karşıma diye meydan okuyarak Mekke'den Medine'ye hicret etmiş sahabe Hazreti Ömer. Bunu da biliyor. Böyle cesur, yiğit bir insanı birebir mücadeleyle ile öldüremez. Ne zaman savunmasız tek başına korumasız bulurum. Öğreniyor ki en çok teslim olduğu an namaz kıldığı an. Namaz kıldığı an dünyadan tamamen sanki çekip gitmiş gibi dünyaya bir bigane kalmış, hiç dünyadan habersiz bunu namazda öldürürüm. İşte bir vakit namaz kıldığı zaman mescide gelip Hazreti Ömer'e şehit ediyor. Ebu Lü lü isimli mecusi değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Ömer de böylelikle şehadet arzusuna istediği yerde kavuşmuş oluyor. Tabii ki şehadet arzusu sadece sahabilerde değil, daha sonraki devirlerde de hep devam etti. Peygamberimiz elbette ve muhakkak Elbet ve tuftehannel Konstantinye ve len yamel emir emirha ve len yamel ceys ceys elbette muhakkak Konstantinye feth onu fetheden asker ne güzel asker onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır diye ferman buyurduğu zaman öyle bir yönlendirme öyle bir işaret oldu ki asırlar boyu tüm sahabeler tabiin, sonraki gelen herkes bu mertebeye ulaşmak için can attı. Abayyubel Ensari Hazretleri 90 yaşında olduğu halde artık o kadar titriyor artık o kadar hayat kendinden geçmişti ki vücudu dermansızdı ki tek başına ata binecek halde değildi ve kendisini ata bağlattı. Bineğine bağlattı çünkü normal halinde duramıyordu. Torunlarının, çocuklarının yalvarmalarına rağmen bu hedefe kendisi adımlarla gitti. Ve bugün kendisi de ülkemizin bu toprakların manevi fatihi olarak bulunuyor aramızda. Ve değerli kardeşlerim, İstanbul'un fethi, Malazgirt'in fethi, Kudüs'ün fethi bunların hepsi öyle kolay olmadı. Müslümanların canlarını, kanlarını ortaya koymalarıyla bu şehadet arzusuna ulaşmalarıyla mümkün oldu. Bu konuda Önemli örneklerden birisi de bilirsiniz ki Tarık bin Ziyad'dır. Endülüsü fethi gittiği zaman gemileri yakarak e, önünüzde düşman, arkanızda deniz demiş, artık hiç seçeneğe kalmamış bir orduyla Endülüsü fethetmiştir. Ve değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor ki, Estaizu Billah, Em hasib tum an tedhul al-jannat ve lama yi atikum qablikum. Siz sandınız mı ki sizden öncekilerin başına gelenler sizin başına başınıza gelmeden kurtulacaksınız? Meseul humul ve s onlara sıkıntılar felaketler savaşlar hastalıklar yokluklar gelmişti özür dilu hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه مت öyle sarsıldılar ki peygambere dediler ki Allah'ın yardımı ne zaman gelecek artık bu kadar canı gönülden canı gönülden yardımı bekler hale geldiler yani bunu çektiler bu bunu sıkıntı bu sıkıntıları çektiler ve Allah Teala'nın ifadesiyle siz diyor onların başına gelmeden kurtulacağınızı mı sandınız? Elbette ki dünyadaki sınav imtihan sadece sahabelere ya da sadece bu memleketlerin ordularına fatihlerine değildi. Bu sınav kıyamete kadar herkese geçerli. Herkesin başından önemli olaylar muhakkak ki gelmiştir. Gelecektir. Bunların hepsi birer imtihandır değerli kardeşlerim. Ve tabi ki cihadı sadece şehitlikten bahsettiğimiz için ölüm anından şehitlikten bahsediyoruz ama esasen cihad etmek Allah yolunda mücadele birkaç yöntemle gerçekleşir. Ki bunların içerisinde dört merhalededir ki ilki dil ile yapılandır. En sonuncusu da bizzat savaş meydanında Silahlı mücadeledir cihad ama altı dille yapılandır. Onun için mesela hadis-i şerifinde buyurulur ki peygamberimiz: "Aftarül cihad, kelime tu hakkın inde sultanın ceir. En büyük cihad zalim hükümdarın karşısında hakkı söylemektir. En istenmeyen durumda, en insanların sizi reddettiği zaman hakkı söyleyebilmek işte budur cihad." İnsanların söylediğini herkes söyler. Sıradan sözleri herkesin anlayışla kabul edebileceği. İyi ya, bir hadiste de peygamberimiz böyle buyurmuş. Çok güzel değil, biz de uygulayalım. Dediği işler değildir cihat. Cihat, kimsenin söyleyemediğini söyleyebilmektir. Herkesin çekindiğini, herkesi karşına alarak söylendiği zaman, işte o zaman en büyük cihat gerçekleşmiş oluyor. Yine başka hadis-i şerifte, ...buyrur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...mü'min... ...kılıcı ve dili ile cihad eder. İkiye ayrılıyor. Mü'minin bir kılıcı... ...iki dili. İki şey cihad vesilesidir. Yani şehadet mertebesine ulaşabilmek için... ...sadece silahla mücadele etmek gerekmiyor. O gerektiği zaman o da yapılır. Ama o olmadığı zaman insanların diliyle yaptığı mücadele cihattır. Ve işte diriyle yaptığı tebliğ görevi sonucunda elde edecekleri mertebede şehadetli değerli kardeşlerim. Dedik ya şehitler ayındayız. Onun için şehadetten bahsediyoruz. Malum olduğu üzere Şubat ayı gerçekten tarih boyu pek çok özellikle son dönemdeki büyük mücahitlerin şehadet mertebesine eriştikleri ay olmuş. Ki bunlardan birisi Hasan el-Venna Hazretleri bildiğiniz gibi kendisi Mısırlı İhvan-ı Müslimi'nin kurucusu olan bir insandır. 1906 yılında doğmuş 1949 yılında da bürosundan çıkarken şehit edilmiş. Kendisi aslında başlı başına incelenecek bir şahsiyettir. Öyle büyük imparatorluk kurmuştur ki bir asır sonra semerelerin yeryüzüne gelmiştir. Bugün kendinin devamı olan insanlar ülkesinde yönetimi devralmışlardır. Aynı şekilde büyük baskılara, ince, işkencelere maruz kalmasına rağmen dünyanın her bir köşesinde temsilcilik atmış, dünyanın her tarafında yayılmış bir cemiyet, cemaat, teşkilat kurmuş bir insandır. Öyle cihad etmek sadece gelip de 3-5 tane e, bilinen meseleleri insanlar arasında müzakere etmek de değil tabi ki. Böyle adımlar atarak sonuç elde edecek işler yaparak mücadeleydi ki Hasan Bezze, Hasan el Benna Hazretlerinden de bunu gördük. Aynı şekilde Şubat ayındaki şehitlerimizden bir diğeri Şeyh Ahmet Yasin'dir. Filistinli. Kendisi önceleri İhvan müsliminin Filistin başkanı iken daha sonra Hamas cemiyetini kurmuşlar ki bugün de yine Filistin'de iktidarda bulunan insanlar kendinin devamı olan insanlardır. Hamas'ta ne olmuştur? Şey Ahmet Yasin 20 yıl İsrail zindanlarında kalmış bir insandır. 20 yıl İsrail zindanlarında kalmış çok ileri yaşlarında hapisten çıktıktan sonra Nasıl şehit ediliyor? Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra evine dönerken tekerlekli sandalyesiyle, füzeyle şehit ediliyor. Ellerine silah alıp da birebir mücadeleden çok çok korkuyorlar. Ancak füzeyle ortadan kaldırabiliyorlar kendisini ve, ve bundan başka bir özellik de o yaşta olmasına rağmen sabah namazında camide o yaşta olmasına rağmen tekerlekli sandalyede ama tekerlekli sandalye bile olsa camide. İşte Şehit Ahmet Yasin'i de rahmetle anıyoruz ki bir başka şehidimiz Metin Yüksel'dir ki ülkemizde şehit olmuş bir insan. O da manidar, ilginç bir tevafuk ki yine Şubat ayında şehit olmuş. Kendisi yine İstanbul'da Fatih Camisi'nde... ...cuma namazı çıkışı şehit edilmiştir ki... ...kendisini de... ...dümden merhumları... rahmetle de anıyoruz değerli kardeşlerim... ...bu arada... eski başbakanlardan rahmetli Erbakan Hoca da... ...aynı şekilde... ...28 Şubat günü vefat etmiştir ki... ...bunların da... ...öyle tesadüf bir bağlantı olmadığını... ...şahsen düşünüyorum... ...yine Amerikalı Müslüman Malcolm X... ...Şubat ayı içerisinde şehit edilmiş ki... ...ölmeden bir yıl önce hacca gelmiş. Hacca Malik bin Şahbaz olarak ismini değiştirmiş. Zenci Müslüman lider bir konferans esnasında faili meçhul ile 16 kurşun sıkılarak şehit edilmiş. Malcom Hsin iki tane cümlesi var. Hoşuma gidiyor. Onu paylaşmak isterim. Diyor ki 39 yaşında üstelik e, şehit edildiğinde eğer dikkatli olmazsanız gazeteler mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri de sevmenizi sağlar. Medya öyle kirli bir silah ki, dikkatle okumazsanız, mazlumlardan nefret edersiniz, zalimi de size sevdirir. Siz hiç farkında olmadan. Başka bir cümlesi de diyor ki, Amerika İslam'ı tanımaya mecburdur. Çünkü bu din, ırk sorununu kökten çözmüş bir dindir. İslam'ın Eşitlikçi yaklaşımı, onu İslam dinine çeken yönlerden birisi olmuştur değerli kardeşlerim. Son ayet-i kerimemizde de sohbetimizi tamamlamış olalım. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de estağidu billah buyuruyor ki "Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْج۪يكُمْ مِنْ عَذَابٍ Ey iman edenler! Ben sizi acılı azaptan kurtaracak bir karlı ticarete yönlendireyim mi? Size karlı ticaret göstereyim mi? Azaptan kurtaracak diyor veriyor yani allah Teala. Bir nevi azaptan kurtaracak karlı ticaret en kazançlı alışveriş nedir diyor. Tübminune billahi ve Önce Allah'a ve resulüne iman edersiniz. O tucahidune fisebilillah. Sonra ikinci olarak Allah yolunda cihad edersiniz. Bi emwa <mallarınızla> ve emfosikum mallarınız ve canlarınız da değerliküm Burada mal ve canla olmasının da altını çizelim. müfessirler diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala cihad edeceksiniz diye tucahidüne vledine tucahidüne fisebillah gibi cihadı tanımlayan cihad edilmesini anlatan Müslümanların cihad özelliğini bahseden ayetlerin tamamında malınızda ve canınızda diyor. İsra'la her seferinde önce mal sonra can demiş. Çünkü diyor müfessirler malı vermek canı vermekten daha zordur. Can en son verilecek bir şeydir. İnsan can vermeye geldiği esnada artık diğer perdeleri de yırtmış olur. Kendine biraz kendi kendine güç kuvvet kazanmıştır zaten o havaya o moda girmiş olur onun için can vermek çok o kadar zor bir şey değil o havaya girdikten sonra can verir ama iş diyor insanın malını vermesi ki bunu vermesi hayatının her devresinde gereken bir şey Allah yolunda harcaması Allah yolunda varım savaşırım cihadı hazırım ne zaman savaş olursa beni çağırırlarsa hazırım ne zaman her bir memlekette bazen 50 yıl geçer, 100 yıl geçer de savaş olmaz. O zaman bu insan Allah yolunda cihat emrini yerine getirmemiş mi olacak? Hayır. Herkes hayatının her anında cihat görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Ki bu da işte malıyla canıyla malını her zaman için feda etmesi, infak etmesi yine canıyla, canıyla kan dökerek değil kan dökmeden de bu uğurda mücadele etmesiyle ve demin de söylediğimiz gibi diliyle yapacağı cihat kılıcıyla ve diliyle silahlı ve silahsız yapacağı mücadeledir cihat ve bunların sonucunda elde edilecek yer cennettir değerli kardeşlerim bu sizin için bilirseniz daha hayırlıdır diyor allah Teala sonra buyuruyor ki <gülüyor> devamen yafirleküm zunubeküm ve siz işte böyle iman edip Allah yolunda malınızda ve canınızda cihad ederseniz Allah sizin günahlarınızı affeder. Buydu cennetin tecrübemin her ve altından ırmaklar akan cennetlere sizi girdirir <gülüyor> ve halidine fiha ebede o cennette iler ebed sonsuza dek yaşarlar. Yaşarsınız. Değerlikel fevzül azım, işte insanın ulaşabileceği en yüce mertebede, en büyük hayalde budur. Bu hayal ötesi bir şeydir. En son ulaşacağı şey, iman edip cihad etmesiyle elde edeceği yerdir, diyor değerli kardeşlerim Rabbimiz. Vesselamün aleyhi musselim ve Rabbi rabbil alemin.